Açık gazete programımız saat 8.40, 8.41 ve devam ediyoruz konuşmaya olayları. Ee, Türkiye yanıp tutuşuyor görüntüler de e, müthişti aslında. İzmir'de de büyük bir gösteri yapılmış olduğunda ekleyelim dün ondan pek bahsedemedik ama saat iyiydi. E, sularında olmuş. Ankara'da da öyle Ankara'da da vardı büyük eylemler dün gece saat itibariyle e, her yer Taksim her yer direniş sloganıyla insanlar sokaklardaydı Ankara'da da evet böyle bir e, kalkışma durumu bütün e, Türkiye için hatta dönüm noktası olacağını belirten e, yorumlara da rastlanıyor öğretim üyeleri akademik çevreler tarafından mesela Sabancı Üniversitesi öğretim Üyelerinden Profesör Ahmet Öncü ve Profesör Erol Balkan'a göre Gezi Parkı'nda başlayan süreç Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olacak deniyor. Evet. Beyaz Saray'dan değil, e, Beyaz Ev'den yapılan bir açıklama var. E, i̇fade özgürlüğü hakları kullanılan bireyleri cezalandırma yönündeki herhangi bir girişimden ve herhangi bir tarafa şiddeti provoke etmeye yönelik çabalarından kaygılıyız ifadesi kullanılmış yapılan açıklamada. Uzun da bir açıklama var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Komiseyi Sözcüsü. Beyaz Evet Beyaz Ev. Evet, Ulusal Kate Güvenlik, Güvenlik Hayden. Hayden tarafından yapılan açıklamada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ifade ve gösteri toplantı özgürlükleri protesto etme özgürlüğü de dahil olmak üzere destekliyor diyor. Ve bunun ayrıca Amerika'nın kendi çıkarı. ...olmaya da devam ettiği hatırlatılıyor. Türkiye'nin... ...uzun dönemli istikrarı, güvenliği... ...ve refahının en iyi şekilde... ...ifade, toplanma, dernek kurma... ...hür ve bağımsız medya gibi... ...temel özgürlüklerin garanti... ...edilmesiyle olacağına inanıyoruz... ...demiş ve şöyle bitiriyor Beyazer. Türkiye, Amerika'nın... ...yakın müttefiki ve dostudur. Türkiye yetkili mercilerinden... ...bu saydığımız temel özgürlüklere... ...sahip çıkmalarını... ...bekliyoruz diyor. Buna kendi işine baksın diye bir tepki gelir mi? Onu da göreceğiz. Hükümet tarafından genel öyle bir onlar kendi sorunlarıyla ilgilensinler diyorlar. Ama tam da öyle değil durum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi problemleri de haddinden fazla var elbette. Gizli Ama ben benzer o problemler de var aslında. Özellikle mitle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şeffaflığın %100 Obama'nın şeffaflık %100 olamaz açıklaması birbirine çok da uzak kardeşler değil. Paralel bir şekilde ilerleyen hikayeden de bahsediliyor. Bir evet. tarafta Obama %100 şeffaflık olmaz diyor. Diğer tarafta Milli İstihbarat Teşkilatı yeni yasalarla yeni protokollerle beraber bir fişleme operasyonu girişliğinden bahsediliyor. Taraf gazetesinden aktarmak gerekirse. ...çok da hikaye farklı değil açıkçası. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim... ...biraz CNN'inkinden... ...International'dan bahsetmiştik ama... E, ...Uluslararası basının... ...gözü tamamen Türkiye'nin üzerindeydi... ...dün ve epey zamandan beri... ...üzerindeydi ama dün... ...artık sabit bakışlarla... neredeyse bakıyorlardı... ...BBC'nin yorumu... ...BBC kurumunun... ...İstanbul muhabiri Mark Lohan... ...Türkiye tehlikeli sularda... ...diye vermiş... Başbakan Erdoğan'ın daha fazla hoşgörü göstermeyeceğim uyarısının ardından çatışma yeniden başladı diyor. Türkiye derin bir krizin içinde gideceği yol konusunda kararsız nüfusun büyük bir bölümü yabancılaştırıldı. Ve bu kalabalığın biber gazıyla yıldırılması mümkün değil bu belli oldu diye yazmış. Bu çok önemli aslında. Dünyanın en kilit Müslüman demokrasilerinden biri, tehlikeli sularda yorumuyla vermiş. Mark yakından izliyor BBC World, Dünya Servisi'nin İstanbul muhabiri. Guardian'dan da çok önemli bir şey gelmiş. Margaret Thatcher benziyor, Erdoğan diyor. İngiltere'nin en saygın liberal gazetelerinden biri sayılandı. The Guardian. Türkiye'deki olayların içinde acı bir ironi var demiş. Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek için söylediği bir lafa almış Erdoğan'ın. Hiçbir hükümet insanların arzusu olmadan ayakta kalamaz. Sözünü hatırlatmış. Kendi sivil hareketinde ayaklanan insanları çapulcu, yabancı ajan ya da ayak takımı olarak adlandırdığını söylüyor. Ve bu da değişmeyen tavrını Eski İngiliz Britanya Başbakanı Margaret Thatcher'ın sözümden dönmeyeceğim ben sert. Demir Lady sıfatını, lakabını hmm. kazanmasına yol açan olay. Bu, bu Lady sözünden dönmez demişti bu bayan, bu hanım. Ee, ama ondan sonra da e, kelle vergisi yüzünden yıkılıp gitmek zorunda kalmıştı. Erdoğan'ın bunu sertlik olarak algılıyorsanız, Kusura bakmayın ama Erdoğan Recep Tayyip, e, Tayyip Erdoğan değişmeyecek sözünü aktarmış. Ki o diyor orduyu kendi kışlasına gönderdi. Türkiye'nin derin devlet gücünü geriye itti. Polisin ağır müdahalesi içinde 50 avukatı gözaltına aldı. Aynı adamın reformları Türkiye'de eşi görülmemiş demokratik özgürlükleri başlattı. Ancak göründüğü kadarıyla... ...bunların sonuçlarıyla şimdi baş edemiyor diye ilginç bir yorumda bulunmuş. Independent'ta Erdoğan sert ve yanlış oynuyor diye. Independent gazetesi Britanya'nın bir başka liberal gazetesi. Sert ve yanlış oynuyor demiş. Başbakanın protestocularla görüşse bile bunun göstericilerle destekçileri arasında ayrılığın altını çizeceğini demokratik yolda seçilmiş olsa bile bu protestoların derin bir bölünmeyi beraberinde getirdiği, ayrıca her hükümetin bunu dikkate alması gerektiği, yoksa sonuçlarına katlanabileceği, katlanmak zorunda kalabileceğini belirtiyor. Independent, önemli bir yorum da bu. Yani şey demiş, sert tavrı destekçiler arasında alkış bulsa da, bu kısa sürer ve sert oynamak ve muhaliflere karşı insanların düşmanı olarak değerlendirmek kavgacı liderlerin standart savunma mekanizmalarıdır. Bu her yerde böyledir. Bu liderlerin geri tepme alışkanlıkları vardır. Başbakan protestoları ciddi almakta gönülsüz ve bu ileride pişman olacağı bir hata olabilir demiş. Washington Post, protestocular ekonomi için sıkıntı yaratacak demiş. The Times İngiltere'nin daha o merkez sağ diyebileceğim gazetelerinden diz çökme bekliyorsunuz sözünü almış Erdoğan'ın ee, ve tazikli suyla müdahale ettiklerini yazmış. İtalya basınında da Corriere della da mesela internet nüshasının ilk sayfasında yer alan haberde yazmış. E, Göstericiler işte bu daha başlangıç şeyini almış, sloganını gösteric göstericilerin ve Erdoğan ve sıfır tolerans üst başlığıyla verilmiş. Böyle gidiyor uluslararası basın, Lastampa gazetesi sultan benzetmesi yapmış Erdoğan'ın Uluslararası Af Örgütü'nden görüşme talebi var. Ee, ...Vatikan'da yayın yapan günlük Avvenire gazetesi... ...internet sayfasında da İstanbul zırhlılar göstericileri dağıttı başlığıyla... ...tomalar vermiş. Erdoğan sıfır tolerans alt başlığıyla. Ve ülkenin en prestijli günlük ekonomi gazetelerinden biri olan... ...belki de birincisi olan Il Sole 24 Ore... Ee, ...internet sayfasında Türkiye'deki gelişmelere birinci sayfadan yer vermiş ve imparatorluk rüyası gören sultan sıfatını başlığı altında. Bu kez Erdoğan aldattı, protestocuların temsilcilerine söz verdi, görüşeceğim diye. Hemen ardından polisi Taksim Meydanı'nı boşaltmaya gönderdi demiş. Radikal sol gruplar taş ve molotoflarla yanıt vererek tuzağa düştü demiş. Böylece polise güç kullanma fırsatı tanıdı diye de belirtmiş. Ama bir diğer makalede de mesela iki haftada İstanbul yüzde on beş kaybetti. Türk mucizesi bitiyor mu başlığını koymuş. Bu da önemli bir uyarı. Evet, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye'deki kolu olan Şeffaflık Derneği'nden de bir açıklama var. Şeffaflık Derneği olarak ifade özgürlüğüne yönelik gittikçe yükselen şiddetten kaygı duyuyoruz deniliyor. Şeffaflık Derneği avukatlarından ve eski çalışanlarından avukat Kaan Bayülken dün Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı. Bundan bahsediliyor. İfade özgürlüğü kullanmak isteyen avukatlar adalet ve hukukun üstünlüğünü de vurgulayacak şekilde ada adliyede açıklama yapmak isterken şiddetle müdahale edilmiştir. 50'ye yakın avukatın bu müdahale sırasında yakapakça gözaltına alındığı bazı avukatlarında darp edildiği bildirilmektedir. Barışçıl gösteri haklarını kullanan avukatlara uygulanan şiddeti kınıyor ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz demiş. Gezi Parkı'nı korumak için başlayan protesto gösterileri ve barışçıl eylemler bugün 15. gününde ulaşmıştır deniliyor. Yani bugün itibariyle de 16. gün oluyor galiba. Dün gelen bir maildi bu açıklamaydı. 11 Haziran itibariyle... Taksim'de gerçekleşen müdahalelerde gözlemlediğimiz şiddet, ifade, özgürlüğü ve barışçıl ortamın giderek tehlikeye atıldığı konusu bizi kaygılandırmaktadır deniliyor. Ve aynı şekilde Gezi Parkı'na müdahale edilmeyeceği açıklaması yapılmasına rağmen park içine gaz bombası atıldığı ve pek çok kişinin gazdan etkilendiği belirtilmektedir notu düşünmüş ve Şeffaflık Derneği olarak çözümden uzak, e, uzak olan söylem ve müdahalelere son verilmesini, vatandaşların taleplerini, dinlenilmesi, vatandaşların taleplerinin dinlenilmesi ve dikkate alınması için tüm yetkilileri çağrıda bulunuyor. Demokrasi ancak ifade özgürlüğünün sağlanması ve halkın kararlara etkin bir şekilde katılımı ile sağlanabilir deniyor. Şeffaflık Derneği'nden yapılan bu açıklamada. Evet, evet, biraz bir hukuktan bahsedelim istiyorsunuz. Hukuktan bahsedelim. Ankara'da önemli bir karar var. Gezi Parkı protestosuna e, bu Ankara'da göstericiler yargılanması üzere mahkeme önüne çıkarıldı. Fakat mahkeme Gezi Parkı protestolarıyla ilgili önemli bir karar. İçtihat niteliğinde bir karar vermiş. Önce onu verelim. NTV MSNBC'den verelim bu haberi. Tutuklama kararı vermeyen mahkeme protestoların demokratik bir hak olduğunu ve göstericilerle ilgili suç isnadının mümkün olmadığını belirtiyor. Yani temel, bütün dünyadaki en temel e, haklardan biri sayılan işte Amerikan Beyaz evden yapılan açıklamayla da aynı şey söyleniyor açıklamada da zaten. Suç e, sayılması mümkün olmadığı gibi en temel haktır evet. demokrasilerde vatandaşların. ...barışçı gösteri yapma hakkı... Evet, valinin, ...engellenemez. Valinin dediği gibi çocuklarınızı oradan çekin... ...biz bundan sonra ne olacakından sorumlu değiliz... ...demi açıklaması şeklinde yaptığı Bu hukuki yaptığı açıklamada... olmuyor. Evet. evet hukuki olmuyor. Yani mahkeme vatandaşlık haklarını kullanarak... ...demokratik tepkilerini ortaya koymak için... ...protesto gösterisi yapanlara... ...herhangi bir suç isnadı mümkün değildir diye... ...oldukça önemli bir... E, ...karar vermiş dış bağlantı iddiasıyla gözaltına alınan sonra da serbest bırakılan insanlar var. Bir iki de İranlı var. Bir ikinci hukuki mesele İnsan Hakları Derneği'nin genel başkan Öztürk Özdoğan evet, Türkdoğan pardon bir açıklama yapıp bu denli yoğun bir ihlal yaşandığı zaman devletin halka yönelik halk ihlalleri olduğu zaman iç hukuki yollarının tükenmesi beklenmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılabilir. Bunun da böyle bir istisnai durum oluştuğunu belirtmiş. Yani olağanüstü bir durum yaşanıyor. 4000 bin yaralı binlerce gözaltına alınıp bırakılan insan var. Bütün şiddet gözler önünde aleni şekilde cereyan ediyor oluyor. Ancak bunu durdurmak için hiçbir adım atılmıyor. Savcılar ihlalleri izliyor, polislerin ya da diğer sorumluların hiçbiri görevden alınmadı, haklarında hiçbir hakkında soruşturma açılmadı diyor. Türkdoğan bu başvurunun kabul edilmesi durumunda gelecekteki ihlallerin önlenmesinde de caydırıcı olabilir demiş e, ve ilginç bir şey yapıyor dernek İnsan Hakları Derneği 500 bireysel şikayet belgesi topluyor. Ve şunların yer alması gerekiyor. Bunu buradan duyuralım radyo aracılığıyla da. Olaylar sırasında nasıl zarar gördüğünüz, yani gaz, işkence, kötü muamele vesaire, gözaltına alındım, yaralandım. İkincisi ayrıntılı ve somut olaylar. Şu gün saatte gaza, işkenceye kötü muameleye maruz kaldım vesaire. Üç kayıtların bulunması, yani yazılı, görsel ya da işitsel ve belgelerin yani siz ya da bir yakınınız zarar gördüyse bu kamu görevlilerin yani polisin, valinin falan onların göre yönlendirdiği kişilerin eylemlerinden dolayı en kısa sürede yazılı beyanlarınızla insan hakları derneği şubelerine ve temsilciliklerine başvuru yapabilirsiniz diyorlar. Evet yani bunun bir örneği de yani bu insan hakları ihlallerinden birinin örneği de dün Taksim'de oldukça belirgin bir şekilde yaşandı. Hani bu Yeni Şafak gazetesinin yerinde müdahale manşetiyle verdiği müdahalede... Ee, Taksim dayanışmasının saat 19.15'te okuduğu basın açıklamasının hemen ardından başlayan polisin gaz bombası ve tazikli suyla e, yaptığı saldırıda meydanda tekerlekli sandalyedeki bir protestocu gaz bulutu içerisinde kalmış. Elinde bayrak Türk bayrağı olan protestocu eylemciye önce gaz bombası atılıyor etrafına ardından da Toma'dan tazlikli sularla sıkılıyor ve biber gazı içerisinde kalmış bir şekilde bu e, halde kalıyor doğrudan nişan alınarak Toma'dan. Kendisinde de bu su sıkılmış. Bu görüntüler Taksim'de dün yaşananların en acı kanıtlarından birinin olduğundan bahsediliyor. Biyanet sitesinde. Evet. E, Yerinde müdahaleye de Yeni Şafan dediği gibi. E, Doğu de bir haberine göre de işte Türkiye'deki protesto gösterilir ve polisin bu müdahalesi Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'deki durum başlıklı özel bir oturumda. Senelerdir bu kadar yankı uyandırmayan bir toplantı, rutin oluyordu diyor haberde. Gezi Parka eylemleri son zamanlarda bilinçli bir şekilde Türkiye konusunu ele almaktan Avrupa Birliği'ni sancılı bir adaylık süreci yaşayan bu ülkede yaşananlar hakkında zorla da olsa görüş belirtmeye itiyor diye bir yorum yapmış. Türkiye'de Erdoğan ve hükümetine başlatılan protesto eylemleri Avrupa Parlamentosu'nun bu hafta Strasbourg Genel Kurulu toplantılarında mercek altına yaratılıyor. Yani mesela şeyin görüşlerine de yer varmış. Fransız parlamenter Daniel Combendit ve Alman parlamenter Rebecca Har Harms tarafından yürütülen Yeşiller grubu halka açık bir konferansta Türkiye'den konuşmacı olarak Korhan Gümüş, Taksim platformundan Rojda Tekin, Antikapitalist Müslümanlar ve Sevil Turan, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi davet edilmiş. Aktör ve tiyatro sanatçısı Mehmet Ali Alabora ise video konferans aracılığıyla katılmış. Çünkü Mehmet Ali Alabora'nın da başka kendisine karşı yürütülen ithamlarla ilgili başka evet. problemler olduğunu dün söylemiştik. Bir karar tasarısı da oynanacak. Sayıca ikinci büyük grubu konumundaki sosyalistler ve demokratların lideri Hannes Vaba'da da Türkiye'nin siyasi bölünmüşlüğüne işaret etmiş. Milliyetçilik ve İslamizm ötesinde yeni bir Türkiye kurulması gerektiği görüşünü dile getirmiş. Buna Egemen Bağış'ta bir cevap yetiştirmiş ama ona daha sonra göz atabiliriz. Evet. Taksim Platformu Koordinasyon Komitesi üyesi Korhan Gümüş aynı zamanda bizim de programcılığımızdan olan metropolitika programcılığını yapımını, e, yapanlardan birisi olan Korhan Gümüş yaşananlar için devrim tanımlamasını yapmış. Sesi.com sitesinden aktarıyorum bunu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için sorunun özünü anlayamadığını ifade etmiş Gümüş ve yaşanan bir devrim ama bu bir siyasi ama bu siyasi gruplara dayanan bir devrim değil. Hukuk devletine Gidiş yönünde bir devrim demiş. Yaptığı açıklamasında. Evet. Bunları şimdi ara vereceğiz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki çatlamadan da bahsediyoruz. Bir de Taksim Dayanışmanı'nın çok net bir şekilde polis ablukasının olduğu yerde diyalogdan söz edilemez dediği bildirden de bahsedeceğiz. Hülya e, Avşar'la Başbakan Erdoğan'ın buluşmasından bahsedecek miyiz? Ya da Kutsal Vadisi'nden Polat Alemdar'la Başbakan Erdoğan'ın buluşmasından. Polat Alemdar oyuncunun değil de... Aa, doğru. doğru Necati... Şaşmaz. Şa sönmez. Hı, Şaşmaz. Mi? Ne? Hı, bilmiyorum. Bak ona. Tamam. Bu senin görevin isimleri doğru yapmak. Başbakanın Gezi Parkı'nı konuşmak için davet ettiği iki isimde iki isimden gazeteci Hayko Bağdat ve Greenpeace kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı bugün yapılacak Gezi görüşmesine katılmayacaklarını açıklamışlar. Ona karşı başbakan da işte Hülya Afşar'la ve oyuncularla görüşecekmiş ona da bakacağız. ...görüşmeleri... Hasan kaçan, Necati şaşmaz, Necati şaşmaz. Evet. Sönmez bizim programcılarımızdan, yeni programcılarımızdan. Ve Gökhan Özoguz'u konu kabul edecekmiş... başbakan. Bu sanatçılarla konuşacakmış taksim gezi meselesini Hülya Afşar taksim geziye gidilmemeli diye bir söz etmemiş miydi evet. şarkıcı? Evet. E ona... Başbakanla görüşme talep ediyorum demiş. O da başbakan da tabi gelsin seve seve görüşürüz demiş. Perşembe günü de kendisi görüşecekmiş. Peki geziye gidilmez diyen bir şarkıcı ondan sonra şarkıcı mı sadece? Sadece şarkıcı olur mu canım? Şimdi Aynı zamanda diyeyim. televizyon sunucusu film. Neyse tartışmıyorum istiyor. şimdi niteliğini ama dediği önemli. Geziye gidilmez diyen birisiyle başbakan ne konuşacak olabilir acaba? Nereye gidileceğini belki de. Evet, başka mesire yerleri üzerinde de durulabilir belki. Bu belki. Tamam bunun üzerinde de konuşuruz. Bir, bir çok yorum da var son durumlar hakkında, son gelişmeler hakkında. Onları ve Türkiye'deki kurulması düşünülen muhaberat devleti gibi korkunçlukları ve onun denilen kapatılması olayını da 9.30 10 arasında ele almaya çalışacağız. Açık gasta